Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın Günaydın Günaydın Yılın son programı Evet duyduğunuz gibi yılın son programında tam kadro olarak Açık Radyo stüdyolarındayız Tabi bütün bir yıl boyunca Ekonomi Ekoloji'de hem dünyada hem Türkiye'de meydana gelmiş çevre, ekoloji ve kent e, meselelerini gündemde tutmaya çalıştık ...süremiz ve programımızı elverdiğince... ...bu yılın son programında da... ...bütün bunları bir toparlayalım... ...hatırlayalım, üzerinden geçelim... ...hatta bazılarıyla ilgili fikir takip yapalım... ...diye düşündük. Bu aslında bir yayıncılıkta bir şey midir? Bir, herkesin yaptığı bir şey midir? Yani hiç... <gülüyor> ...önceden çok da planlamadan... ...yılı değerlendirelim olduk. Gazetede, gazete yapıyoruz, yılı değerlendirelim. Hı -hı. En iyi ne yaptık, bu seneyi ne yaptık? Bir özet bir... Otomatik olarak bizden bu çıktı, son yayın oldu ve hı hı. 2008 nasıl geçti, bunu yapalım diye artık bizim için bir şey haline gelmiş, bir evet. Haline gelmiş. Evet, klasik. Belki de e, ufak ufak başlamakta fayda var çünkü aslında şöyle bir tarayınca bile o kadar çok e, gündem başlığı var ki yani... Hı hı. E, ben ee, bu sefer dersime iyi çalıştım. Iyiyim, çalıştım. O zaman Gece senle sabaha başlayalım. sabaha kadar dinledim bir sene ne yapmışız diye. <gülüyor> yani çevre ee, şeyle, de, de bir değişiklikle mesela bu Cumhurbaşkanlığı sistemi ve 24 Haziran'la birlikte e, Gıda Tarım Bakanlığı ile Ormancılık Bakanlığı birleşti. Böyle de bir değişiklik Doğru. oldu. Belki böyle bir. Başlangıç yaparak ondan sonra da tabii özellikle e, üçüncü havalimanı, yeni Bence havalimanı. Bence zaten şöyle yapalım yani kronoloji yapmayalım. En önemli Olmaz. meselelerden Hı -hı. konuşalım. Hadi ben sorayım Pelin senin için 2008'deki e, <gülüyor> 2018. en, 2018'deki en önemli çevre sorunu neydi? Ee, yani birkaç başlık altında söyleyebilirim Birine aslında. Birini en önemlisi. En önemlisi. Ve onu konuşalım. Sen seç bir tanesini. <gülüyor> yani ben açıkçası Türkiye özelinde baktığımız zaman ben ÇED meselesine biraz fazla takıntılı <gülüyor> olduğum için e, gene ÇED'ler gündemdeydi diyeceğim. Ama ee, çok önemli. Yani her evet, şeyi. Her, evet, her yatırımı. Her, her yatırımı evet. Ve bizim bütün geleceğimizi etkileyecek bütün projeleri ilgilendiren bir konu ÇED meselesi. Gerek enerji, gerek inşaat, gerek altyapı ee, ve bahsettiğimiz bizim bu programımıza konu ettiğimiz bütün bu projeler bütün bu çevre tahribatları aslında en başından çetlerle e, bağlantılı Dolayısıyla ben e, yani benim açımdan yine çedlerle ilgili pek çok kararın alındığı bozulduğu işte çeşitli başarıların da olduğu ama yine çet süreçlerinin hep bir ayak bağı olarak görüldüğü bir Yıl olarak kalacak 2018 aklımda dünyada derseniz de ona da herhalde gireceğiz biraz daha programın ilerleyen dakikalarında. Herhalde bütün dünyada artık dalga dalga yükselen gençlerden yükselen iklim eylemliliği dünyadan da akılda kalan. Benim açımdan 2018'de damga vurmuş çevre ekoloji gündemi bu diye düşünüyorum Sen bana sordun ben sana sormuş olayım senin açından neydi bütün programların da üzerinden geçmişsin yani aslında birkaç yıl sürdü bunun e, inşası. Hep mega projeleri konuşuyoruz ya. Açılması itibariyle bence 3. havalimanı. havalimanı evet. Türkiye'deki ileride 3. havalimanı. Ve yani konuştuklarımız nasıl doğru çıkıyor. Daha vahim şeyler konuştuk. İleride çıkması beklen, Hı -hı. beklenen inşallah o kadar vahim şeyler olmaz ama. E, şimdiden gördük ki geri dönüşü mümkün olmayan. Ee, doğaya nasıl zararlar verdiğini üçüncü köprüyle ilgili neler oldu? Üçüncü havali e, Bir kere devam e, et, de devam edeyim. E, orada yani açılış yapıldı e, ve bir zafer. 29 Ekim'de zafer e, anıtı olarak yani bir yandan Hı -hı. bir politik simgesi de var. Evet. E, yani biz sık sık e, kuzey ormanlarının talanı e, arazilerin kullanımı oradaki göletler. Burada bir havalimanının nasıl yapılacağı, bunun güvenlikli olup olmayacağı gibi farklı başlıklarla da değerlendirdik yıl boyunca ki birkaç kere en sonunda geçen hafta su baskını görüntüleriyle gündeme geldi. Bir yandan tabii orada çok yoğun bir yetiştirme telaşı olduğu için işçilerin üzerinde de büyük bir baskı ve çok sayıda resmi rakamlara göre zannedersem atlayabiliriz. 40. 50 ile yani bir 40 emekçinin orada iş cinayetine kurban gittiği ile ilgili evet. bir veri var. Son 57 denildi. Hiçbir zaman resmi rakamlara pek güven olmuyor ama güvenilir bir rakama da açıkçası ulaşamadık. Ben o noktada bir iki şey söylemek istiyorum. Ha. şimdi bu bunlar üçlü bir sacaya hep bunlardan bahsettik. Üçüncü Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul. Tabii bütün bu olumsuzluklarını farklı kesimlerin söylemesine rağmen 3. Köprüyü kurtaramadık. O yapıldı. 3. Havalimanı ile ilgili de biz bunun ekonomik ve ekolojik maliyetlerini 5-6 yıldan beridir konuşuyoruz evet. bu proje ilk gündeme geldi beri konuştuk ettik ve orada e, devasa büyüklükte bir alanda ki e, burada e, çok ciddi bir algı yönetimi yapıldığını da düşünüyorum burası çok ciddi bir insanlar sanki burası terk edilmiş e, böyle e, taş toprak e, bir arazi gibi düşünüyorlar burası çok ciddi bir orman ını da kapsayan bir alandı. Hatta tarım ee, yani küçük evet, tarım yapıldı. Tarım, tarım arazilerinin var. bulunduğu, göl ve göletlerin bulunduğu, bir yaban hayatının bulunduğu kuzey ormanlarının Parçası bir bölgeye yapıldı burası yani burası böyle atıl vaziyette duran hiç üzerinde ot bitmeyen bir aslında yer değildi şu, şu yani. Aslında şu söylendi burada zamanında vahşi madencilik yapılmıştı burası orman evet. bir bütün orman ekosistem yok burada madencilik sonucunda oluşan çukurlar var biz aslında bunları doldurup şey yapılıyor ama bu bence doğru bir söylem değil neden? E, çünkü neden izin verildi oraya e, maden normalde tüm maden ruhsatları verilirken e, bulunduğu gibi bırakılmasıyla ilgili bir e, mevzuat da var ama bu mevzuata uyulmadı e, öyle bırakıldı ben bunun çok sistematik olarak bilinçli de yapıldığını düşünüyorum belki 20-30 sene öncesinden başladı ama e, ne oldu önce bir hafriyat do do dolum ile ilgili çok ciddi bir rant yaratıldı. Ve daha sonrasında da bu mega proje için bir altyapısı oldu. Burası zaten orman değil. Zaten burası Hı -hı. madenlerden bırakılan evet. bir çukur alan. Bir de şey de var e, Serkan. E, biz hep bunu <gülüyor> konuşuyorduk. Bu bölgenin yani bu üçler yani üçler dediğim üçüncü köprü, üçüncü Hı -hı. havalimanı ve Kanal, e, Kanal İstanbul. İstanbul. E, bununla birlikte o alanın, onu ilgilendiren alanın imarı açılacak ki e, son olarak Çevre ve Şehre, e, Şehircilik Bakanlığı'nın ...2.7 milyon metrekare arazi daha imara açtığı... Evet, ...bu yeni bir doğru, haber. Evet. Yani bu böyle artacak. Yani korkunç bir yapılanma, bir imar. Ve bu yolla tabii hep ekonomik krizle konuşulduğu için... ...biz bazen ekonomi, ekolojide... ...şimdi bu kısmını da ele almaya çalıştık. Yani ekonomik kriz ama neden? Yani biraz da bu projeler, bu kalkınmacılık anlayışı... ...bu inşaatlar, bu mega yatırımlarla... E, ...oluyor diye ve... E, ...şimdi de e, krizi konuşuyoruz bir, bir de Bir de son olarak şunu söyleyeyim... ...yani çok konuşacak şey var da... ...biz yapalım, en büyüğünü biz yapalım ve bir an önce yapalım... ...ne oldu 29 Ekim'de bir böyle bir şeyimiz de var ya... ...hep e, 29 Ekim'de açacağız... ...bir, bir fantezimiz var... E, ...29 Ekim'de açacağız... ...29 Ekim'de açıldı, e, şey konuşuluyor... ...bir de büyük operasyon yapılacak... İhalesi bile iptal edildi, taşınılamadı... ...su Hı -hı. bastı hem binanın içine bastı hem de son yağışlarda havalimanının etrafını su bastı. Yani bu fantazi dünyasından da kurtulmamız gerekir. Dip bence böyle bağlayalım ve 3. havalimanını geçelim çünkü o kadar çok konuşacak <gülüyor> evet. O kadar hava çok hava kirliliği raporları bu sene hı hı. çok konuşuldu. Çünkü Türkiye'de sadece altı ilin havasının ...temiz e, olduğu ortaya çıktı... ...yani bu da bizim tabii konuştuğumuz... ...konularla... E, ...çok bağlantılı, pek çok... Işte ...başta kömür olmak üzere... E, bir, ...bir takım halk sağlığını doğrudan... ...etkileyecek... E, ...meseleler var... E, Buna evet, not yani söyleyeyim. kentlerimizin havası gitgide daha fazla kirleniyor. Farklı ve yeni termik santraller, evet ve farklı bir takım e, kuruluşların yaptığı çalışmalar, onlar da aslında o hava ölçüm istasyonlarından gelen verileri değerlendirerek hazırlıyorlar bu raporları. Ona rağmen e, ki ölçümlerin e, özellikle termik santral bulunan bölgelerde e, 365 gün üzerinden 300 gün 250 gün ölçüm yapılamadığı günler olduğunu görüyoruz Aslında o raporlar büyük bir hava kirliliğine işaret ediyor Ama aslında eksik boyutu da var Özellikle yatağın gibi bir bölgede işte bir yılın çok ciddi oranda Büyük bir bölümünde ölçüm yapılamamış Bunlar ciddi Daha üzerinde Durulması gereken meseleler Bütün bu enerji politikaları aslında Kentleri kırsalı gitgide Daha fazla kirletiyor toprağı Suyu havayı gitgide daha Kirleten bir e, yıl geçirdik de diyebiliriz tabii. Evet, bu arada toparlamayı bir, yaparken e, termik santrallerle ilgili bir milletvekilinin sorusu vardı Enerji Bakanına şu anda faaliyette olan 47 tane termik santrali varmış. Buna da dipnot olarak düşelim. Bir iklimanın bir şeyi vardı. Burada e, kömürün gerçek bedeliyle ilgili bir rapor konuşmuştuk. Hı hı. E, gerçek bedelinin evet. ne olduğu sadece bu işletme maliyeti, yatırım maliyeti değil. Dolaylı olarak insan hayatına etkisi, erken ölümlere yol açması evet. bunlar da aslında Dolaylı da olsa bir yük ve gerçekte bir ki. şey konuşuruz Eurocent işte kilowatt başına ne kadar maliyeti olduğunu konuşuruz ama bunları hiç dile getirilmeyen şeyler bunlar. Dolaylı maliyetler aslında yenilenebilir enerjinin ne kadar daha e, uygun ol, fiyat açısından daha ucuz olduğunu burada dolaylı etkileriyle birlikte... Sürekli anlatmaya çalıştık. Evet, bir belki bu mega projeleri konuşuyorken belki bir ufak parantezde Akkuyu'yla ilgili açmak Tabii. lazım. Bu yıl. Belki e, bu yıl hmm. üçüncü kez e, bir. E, temel atma töreni mi diyelim? Resmi bir tören daha oldu. Ya, üçüncü Putinle, oldu. Erdoğan Putin'le, Erdoğan. Evet. Uzaktan temel atma töreni. Evet. Uzaktan kumanda. Telekonferans tabanları. Evet. Orada da aslında bir Akkuyu'da da bir inşaat faaliyetinin devam ettiğini biliyoruz. Fakat o da tabii son derece şeffaf olmayan bir süreçle ilerlediği için ne aşamada? Nereye kadar ilerledi? Mesela aynı üçüncü havalimanında olduğu gibi bir takım iş cinayetleri gerçekleşiyor da üstü Kapatılıyor mu? Bütün Hı -hı. E, bunlardan habersiz bir şekilde e, ilerliyoruz. E, tabi zaman zaman gündeme geliyor bu üçüncü havalimanı limanı, e, üçüncü nükleer santral e, meselesi. Ama onun dışında tabi yılın sonlarına doğru Japonya medyasında çıkan bir Hı -hı. habere göre de e, maliyetler finansal açıdan e, çok e, maliyetli olacağı e, gerekçesiyle, Sinop için mi evet sinopçın gerçekteki e, Japonların Sinop. ...çekilmesi gündemde. Yani aslında o konsorsiyumda yer alan şirketlerden çok net bir yalanlama gelmedi. Ama devletler nezdinde de yani ne Türkiye tarafından ne Japonya tarafından da... ...hayır böyle bir şey yok biz projeye devam ediyoruz açıklaması duymadık. Burada yani aslında Sinop nükleer santralı da planlanan bu projede... ...biraz belirsizlik sürecine girmiş gibi görünüyor. Yani 8 yıldır bir belirsizlik var 2010'da ilk temelin atıldığı ile ilgili haberleri duymuştuk aradan 8 sene geçti ee, neler oldu 8 yıl içerisinde ertelendi lisans sorunları oldu işte akkuyu üç, için diyorsun akkuyu diyorum. 3000 sayfalık bir Çet raporu vardı evet. onu okuduk atıkların dünya nükleer santral atıklarını ne yapacağını tartışıyor biz Çet raporunu hazırladık atıklarla ilgili doğru düzgün bir yanıt yok içerisinde yine kervanı yolda düzeceğiz gibi bir mantık var. E, Gazi Emir'de de e, bu nükleer atık meselesini ki Serkan yıllar evvel bunun haberini hı, yapmıştı. nükleer gücümüz olmamasına rağmen nükleer atığımız, çöpümüz, atığımız var. Şu anda da e, bir haber üzerinde. bir gelişme var mı Serkan? Yani yok orada, hala. Aynen. Dava süreci var. Hı. Sanıklar beraat etti orada. Çünkü zaman aşımına da soktular. Bir sorumluluğu yok dediler. Ortada bir çöp var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük... ...cezası kesildiği söylendi... ...ancak... E, ceza kesmek sorun değil. Bunu biraz böyle bir şey gövde gösterisi gibi yapılıyor. Tabii. Çünkü o cezalar ödenmiyor. Yani ödenmedi, karşılığı olmadıktan sonra ceza kesmek. Bir kesmesiniz. de caydırıcı bir şey olması lazım ki Hiç e, bir yani gerçekten bir önlem alınsın ama e, maalesef bunu göremiyoruz. Şimdi o, şimdi bir haberin üzerinde çalışıyorum. Yani birkaç hafta sürecek gibi. E, atıklarla ilgili başka bir sorunumuz daha var yani biyoünlükllerle ilgili. <gülüyor> aslında basit çünkü hazırlaması da zor bir şey. E, Türkiye. Türkiye'ye ee, ...başka ülkelerin almadığı, Çin'in bile kabul etmediği... ...Avrupa'nın çöpünü alıyor... ...burada bertaraf edeceğim diye... ...bertaraf da etmiyor... E, ...geri dönüştüreceğim diye alıyor... ...ve bertaraf ediyor... Ber, ...vahşi depolama alanlarında e, gidiyor... ...vahşi depolama alanlarının neresi oluyor... O, ...o da şu şehirlerin... ...yani Anadolu'da düşünün... ...hala eski Ümraniye çöplüğü gibi... ...Anadolu'nun hmm. birçok yerinde böyle vahşi çöp depolama alanları var. Yakma ve, ve e, bir kısmı yakılıyor, bir, bir kısmı yani. yakılıyor çimento fabrikalarında bir kısmı da geliyor bu çöplüklerde alınıyor. Çöplükten içeri girdikten sonra artık e, onun kim getirdiği, ne getirdiği hiçbir önemi kalmıyor. Düzenli ama çöp oluyor. Yani yani oraya işte oraya be. bir konteyner sokmak da öyle basit bir olaymış. Evet. Ki sadece kapıdaki güvenlik ayarları. Belki olarak. o atık e, noktasında şunu da e, hatırlamakta fayda var. Şimdi yeni yıl itibariyle bir işte bu plastik kullanımının azaltılması vesilesiyle poşetler paralı olacak. Tabii o bir tartışma konusu. Yani oradan gelecek para nereye aktarılacak mesela? Yani belki bu atık sorunuyla veya yine bu kullanımın azaltılmasına yönelik bir takım işler için kullanılması gerekir bilmiyoruz. Yani o kaynak nereye aktarılacak plastik poşetlerden gelen? Ama ona mukabil mesela bu yıl Guardian gazetesinde önemli bir haber çıktı. Türkiye'nin İngiltere'den yaptığı plastik atık ithalatının e, ...rekor seviyelere geldi. ...mesela bu plastik atıkları biz ne yapıyoruz? Ha, yani, i̇thal de ediyoruz bir de çok güzel. Tabii yani başka ülkelerin... Hı. ...çöpünü ülkemize getiriyoruz. Burası dünyanın çöplüğü oldu. Malum Aliada ...gemi söküm tersaneleri... ...plastik evet. çöpleri, hurda atıkları... ...bütün bunlar aslında çok ciddi... Benim... ...bir takım zehirli gazları... ...havaya, suya, toprağa... ...karıştıran bir takım faaliyetler. Hazırladığım haberimin çıkış noktası da aslında... ...oydu. Hı hı. O, İngiltere'den gelen... Ilk Oradan başladı. Sadece İngiltere değilmiş mesele. Kurcaladıkça hmm. Avrupa'nın birçok yerinden geliyor ve bu çöpler e, getirmek için teşvik alınıyor. Bir takım e, teşvikler var hani e, geri dönüşüm yapmak adına e, o teşvikler alınıyor. <gülüyor> Tersanelerde, limanlarda kalan. ...konteynerlar da var yani hiç alınmıyor, alındı gibi gösteriliyor. Hmm. Bu arada ithalat rakamları şey gösteriliyor, çok ciddi rakamlar söyleniyor, ithalat yapıldığına dair ama... ...bu bir ham madde değil ki, çöpü alıyoruz Efe. ve çok... Acay, hayali ihracat vardı eskiden, şimdi hayali ithalat. değil, keşke hayali olsa hayalde bir çöp yok. Bunda bir çöp var ve ortada kalan bir çöp var ve bizim doğamıza direkt gidiyor. Başka evet, bir konuya geçelim e, mi? Evet, geçelim. geçelim. vaktimiz var. Gerçi e, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde e, çok önemli çevre direnişleri devam etti. Hı -hı. Buna e, Yeşil Bülten de bizden sonra e, özellikle eee Özerak biz e, birkaç kez Hı -hı. E, konuk aldık. ile e, ilgili büyük direnişler var. Evet. E, Kızıl dere. Ee, uzun dere pardon e, diye hatırlıyorum birkaç Kızıldere yer olmasın Kızıl... yani uzun diye yaz neyse hmm. ee, Google pardon. <gülüyor> <gülüyor> çok pardon geotermal ee, mücadele var bir yandan e, cerrah tepede e, işte her şeye rağmen bütün dava süreciyle ilgili bütün olumsuzluklara rağmen yine imza toplanıyor, meclise yollanıyor. Yani insanlar Anadolu'nun dört bir yanında mücadele ve en önemlisi bu yeni sonuçlandı. Munzur'daki baraj ve hester iptal edildi. Hı hı. Ee, bu zannedersem bir, bir hafta Dur. öncelik ve bu emsal olacak bir şey çünkü Milli Park sınırlarının içinde de e, olacaktı bu ve yıllardır 2010'dan beri devam Mücadele eden ediyor. bir mücadeleydi e, çok önemli e, bunun bu mahkemede bunun kazanılmış olması tabii bir de Muzur dersim e, bu yaz orman yangınlarıyla Doğru. E, askeri operasyonlar ve orman yangınlarıyla çok gündeme geldi onu da burada e, Konuştuk Fakat Türkiye'nin gündemi arasında bir de özellikle güvenlikçi politikalar çok öne çıkınca e, yani orman yakma konusu da fazla sorgulanamıyor. Hı hı. E, fakat oradaki yaban hayatı ve ekosistemi son derece e, olumsuz etkiliyor. Olumsuz geri dönülmez Vadisi Milli Parkı'nda yapılmak istenen hidroelektrik santraller ve baraj projeleriyle ilgili ben de şunu söyleyeyim. Burada... E, ...en önemli olan kısmı şu... ...bir proje için bakanlık... ...ilk defa üstün kamu yararı vardır... ...kararı almıştı... ...çünkü Milli Park'ta yapmak için buna benzer... ...kararlar alınması gerekiyor... ...izinleri şey yapmak, pas geçebilmek için... ...ve mahkeme ilk defa... ...Türkiye tarihinde de daha önce gerçi yar, araştırdım... ...yargı konusu olmamış... ...üstün kamu yararı kararını iptal etti... ...daha önce çünkü bir yani, sürü alınmış ...yürütmeyi evet, durdurma ve evet. iptal kararları vardı ama... O ...üstün kamu, kamu yararı yoktur yoktur dedi, dedi mahkeme ve bu açıdan önemli Tunceli Hozat ilçesindeki bu yangınlar da çok önemliydi. Başladı müdahale edilmedi. E, Tunceli Vadisi gelmiş geçmiş en huzurlu günlerini yaşıyor. Burada yangında yoktur dedi. E, ama Dersimliler oradan canlı canlı ormanların yandığının videolarını paylaştı ve haftalarca ve sürmüştü müdahale etmek müdahale... isteyen yurttaşları da oraya yaklaştırmadılar, yaklaştırmadılar. yine güvenlikle güvenlik e, e, ilgili gerekçelerle. Evet. evet. Başka e, belki mücadele. Maçka Parkı mı? vardı. Maçka Parkı'nda evet. bir gecede 199 ağaç sökülmüştü. Ah. Evet. Ee, evet. hatırladıkça insan değil mi neler oldu diye. Sonra o ağaçlar ne oldu? Ne oldu? ne oldu? O ağaçların ben peşine düştüm uzunca bir süre. Ee, ağaçların bir kısmı e, Zekeriya Köy'e götürüldü. Bir kısmı da Ormanı'na e, götürüldü. kesmiyoruz. Bir... Alıp hani, taşıyoruz. Devam ee, ben gibi. Beş ay sonra ağaçların peşine düştüğümde bir haber yapmıştım. O zaman e, kurumaya yüz tutmuştu. Yani yaşamayacağı belliydi. O selvi ağaçları, karacan selvi ağaçları e, kara selvi ve mavi selvi ağaçları hmm. vardı. Onları ektikleri yerlerde üstten aşağı doğru kurumaya başlamıştı. Bir o serviler üstten kurumaya başlayınca da e, öleceğinin işaretiydi. Daha sonra dokuz ay sonra tekrar gittiğimde o ağaçlar artık yerinde yoktu. Sökülmüştü. Tamamen çok, atılmıştı. Çok Oranın doğasına uygun ağaçlar dikilmişti. Yani başka ağaçları göz Artık göre yok. göre yok. Dolayısıyla biz ağaçları o zaman bu ekoloji savunucuları çok doğru bir şey söylüyordu. Yani yerinde güzeldir hmm. diyordu. Taşınmaz diyordu. Çünkü çok ciddi hazırlıklarının yapılması lazım. Onu sökülüp götürülmesiyle evet. iki yıl önceden başlanması gerekiyor. Tabii. Ben çünkü orman mühendisleriyle de görüştüm. O ağaçların hazırlanması gerekiyor, budanması gerekiyor. Tabii bunu da defalarca ciddi bir şekilde burada konuştum. ince dokularının zarar verilmeden transfer edilmesi ve tutması da zor çok ve zor. en önemlisi de oranın şartına uygun bir ...ağaç dikilmesi gerekiyor... ...çünkü bu götürdükleri ağaçları dikmişlerdi... ...orada öyle ağaçlar yok ki... Yok, ...doğa zaten buna müsaade etseydi... ...orada öyle ağaçlar olurdu... ...yaşamayacağı çok belli bir Doğru. şeydi... Ee, ...önce bir de, kurudu ve sonra... ...botanik bahçesi öldü. meselimiz vardı... ...İstanbul Serkan. Üniversitesi Orman <gülüyor> Fakültesi'nin... E, ...Sultan Ahmet'li bir botanik bahçesi vardı... ...onu konuştuk girişte hemen ne oldu diye... ...ben onu da... E, Radyonun bir sene boyunca neler yapmışız onları dinledim ben. Gece de e, Ünal hocamı da kulaklarını çınlatalım evet, buradan. Sevgili e, olmam... Ünal Akkemik hocamızı da sevgiler gönderelim. Gece yarısı mesaj attım. <gülüyor> hocam dedim biz böyle bir şey konuşmuşuz. E, orman Fakültesi'nin botanik bahçesinin diyanete, müftülüğe devredilmesiyle ilgili bir hikaye. O zaman bu bir riskli ne oldu hocam diye e, sordum. Hocam da sağ olsun sabah köründe bana cevap atmış. <gülüyor> ne olmuş? Ne olmuş söyle merak ediyoruz. Artık. Orman Fakültesi'nin botanik bahçesi artık Diyanet'in emrinde. Evet, ee, artık botanik bahçesi ne yapacaklar onu bilemiyoruz tabii ama takip edeceğiz. Son ee, Selahattin'i herhalde bize işaret etmeye başladı. Parmaklarını evet. çıkarıyoruz. Ben hep zafer işareti olarak <gülüyor> algılıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> halbuki, zafer işareti. Halbuki o son iki dakikayı gösteriyor bize. Yani ben hemen hızlı hızlı böyle ne, geçen sene bu mikrofonlardan biz neler konuşmuşuz? Şöyle, sadece başlıklarını söyleyeceğim. Tamam. Önce bir e, yıla şeyle başlamışız. Tuzda da bir kötü kokular hmm, geliyor. E, kirlilik. Oradaki bir organize sanayi bölgesinden. Sanayik. Ee, kanalizasyona boşaltan kirlilik ve insanları... Ee, ...Kanal İstanbul vardı... ...bak mega projelerden bir tanesi... Ya. ...bunu da uzun uzun konuştuk... ...burada kaç evet. programımızı ayırdık... ...Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu... ...45 kilometre uzunluğunda olacak ve... 65 chat toplantısı milyar yapıldı... ...yeni bir Bunun chat hazırlığı olacak. başladı... Evet. Ama kazma vurulmadı herhalde değil mi? Şu ana kadar hala Sadece benim bildiğim orada bir sondaj, sondaj çalışmaları çalışması. yapılıyor ama her, herhangi bir inşaatına start verilmedi. Çanakkale'deki e, köprü geçişiyle ilgili hmm. projeyi konuştuk oranın... Ee, ...Kaz Dağları girişiminden, platformdan insanlarla konuştuk. Yani sadece bir geçiş projesi değil, bağlantı yolları, otoyollar vesaire. Kuzey Marmara Onun... Otoyolu'nda da bayağı bir ilerleme e, kaydedildi bu sene. Evet. Bunu da konuşmuştuk. Daha konuştuğumuz çok şey var, Kaş Kalkan Otoyol projesi hmm. vardı. Burada ne oldu? Bunu Havalimanı ee, projesi, projesi var mı? Kaş Kalkan Otoyol projesi Hı -hı. iptal edildi evet, bu arada. Güzel. Güzel. Ee, ...bazen güzel haberler var... ...bazıları yok... ...Isparta Dağları'nda bulunan Dede Göl... E, ...dağı var... ...burası özellikle tırmanışçılar için çok önemli bir... Yer. Yani gerçekten batıdan bile biz çoğumuz farkında değiliz ama çok güzel böyle bir çok hmm. uzun bir duvar var tırmanışçıların gözdesi buraya da e, Maden Hoca ruhsatı vermişlerdi. Neyse ki burası için de iyi haber var Kızıldağ Milli Parkı sınırlarına dahil edildi ve Dede gölde de kurtuldu. Kurtuldu evet öyle evet, haber. Evet. Sürekli kanam içimizi karartmıyoruz böyle <gülüyor> güzel haberlerdi. E, ...geliyor hakikaten... ...bu da onlardan bir tanesiydi... Yıl aslında ...yani genel olarak hep ekolojik bir yıkımdan bahsediyoruz... ...ama hı hı. bazen... ...hele şu muzur kararı... ...6 sayfalık bir mahkeme kararı var... ...tekrar dönüyorum ama ben o mahkeme kararını okudum hakikaten e, oradaki idare idare mahkemesi yani nasıl karar vermiş hala burada da hakimler vardır. Nazar <gülüyor> değmez. Belki Berlin'de evet nazar değmesin ifadesi. belki evet önümüzdeki programlarda belki biraz daha detaylı işleyebiliriz o evet. konuyu. Şunu söylemiş yani Munzur Dağlığı o, o vadinin Üstün kamu yararı olamayacağını oranın doğa harikası bir yer olduğunu oraya HES yapmanın hiçbir yararı olmayacağını, oranın kendi ekolojik sisteminin memlekete daha faydalı evet, olacağını, özellikle bunları, bu bunları söyle fazla da hiç insanla. şey yapmayalım oradakin, daha e, daha hedef oradaki hedefte göstermeyelim oradaki yargıçları. Evet, Selatin el hareketlerinden daha konuşmamız gereken çok e, başlıklar vardı ama belki e, yeni seneye giriş e, programında evet. da devam edebiliriz. Yani bunları. hem sürekli takip e, evet. ne yaptık e, neler konuştuk e, neler oldu diye ama ha. aşağı yukarı belli başlı başlıkları dile getirebildik burada. Evet evet belki e, önümüzdeki programda da biraz daha e, dünyada küresel e, anlamda neler oldu neler konuştuk evet. onları da çünkü zaman zaman. Programlarımıza taşımıştık onları konuşabiliriz bu programa böyle bir müddet devam edebiliriz diye düşünüyorum ee, üstünden geçmek iyi oluyor çünkü e, yapmışız işlemişiz ama ve çok güzel şeyler e, işlemişiz evet ama yani. devamında da neler olup bittiğini dinledim. evet e, buradan dinleyicilerimize duyurmak da iyi olacaktır. Peki, Evet, e, yılın son ekonomi ekoloji programında burada noktalıyoruz. Kaç, kaç yıl oldu, kaçıncı sezon oldu? Burada? E, altı senemizi bitirdik Aa. galiba biz. Ben daha sonradan, eklenenlerden Hayır <gülüyor> Selahattin. Bitirin. <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni konuları açmayın diyor Selahattin. <gülüyor> evet, artık o zaman herkese e, mutlu, iyi yıllar dileyelim. Evet. İyi seneler, seneye görüşürüz. Kız. Seneye Düşürüz. görüşürüz <gülüyor> diyelim, <gülüyor> evet. <gülüyor> hoşçakalın. <gülüyor>